1318 adediyle Resailin Nur müellifi Tedris'ten telif vazifesine ve Mücahidane seyahata başladığı zamanın 5 sene evvelki zamanına ve çok ayetlerin işaret ettikleri 1316 tarihindeki mühim bir inkılap fikri'den 2 sene sonraki zamana tevafuk eder ki o zaman istihzarat Nuriyeye başladığı aynı tarih'tir. İşte şu nurlu ayet hem manaca hem cifirce tevafuku ise umum vücuhu aynı şuur olan Kur'an-ı beyanda elbette ittifakî ve tesadüfî olamaz. 7. ayet. Ve yuḥiqqullāhul ḥaqqa bi kelimātih. Şu ayeti meşhurenin külli manasının bu zamanda zahir bir masadaki risâletün nur olduğu gibi lafsullah'taki şeddeli lam bir lam ve bi kelimātih'deki melfuz ya sayılmak şartıyla 998 adediyle, Risalet-i Nur'un 998 adedine tam tamına tevafukla, münasebet-i binaen, remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki, Risalet-i Nur'un eczaları sözler namiyle iştihar etmişler. Sözler ise Arapça, kelimattır. Ve o kelimat ile,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 Kur'an'ın icaz manevisinden neşet eden bir urvetül vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye risale Nur olduğunu remzen bildirir. 10. ayet Yü'til hikmete men yeşâ 11. ayet Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkîhim 12. ayet Ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete Ayetleridir. Meali icmaliileri der ki, Kur'an hikmeti kutsiyeyi size bildiriyor, sizi manevi kirlerden temizlendiriyor. Bu üç ayetin külli ve umumi manalarında Risale-i Nur kasdi bir surette dahil olduğuna iki kuvvetli emare var. Birisi şudur ki, Risale-i Nur'un müstesna bir hassası ismi hakem ve hakimin mazharı olup.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 Ulumu Aliyeden başını kaldırıp hikmeti Kur'aniye mütevecci olarak Hadimül Kur'an vaziyetini aldığı tarihtir ki bir sene sonra İstanbul'a gitmiş manevi mücadelesine başlamış. İkinci ayet ise makamı cifrisi 1302 ederek Risale-i Nur müellifinin Kur'an dersini aldığı tarihe tam tamına tevapuk ile remzen Kur'an'ın bahir bir burhanı olan Resail'in Nur'a bakar. Üçüncü ayet ise.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 Birincisinin meali gösteriyor ki, ehri dalelet müteşabihatı Kur'aniyeyi yanlış tevvelat ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda, ilimde rüsuhu bulunan bir taife o müteşabihatı Kur'aniyenin hakiki tevillerini beyan edip ve iman ederek o şüphhatı izale eder. Bu külli mananın her asırda masadakları ve cüziyatları var. Harbi umumî vasıtasıyla bin seneden beri Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa itirazları ve evhamları alemi İslam içinde yol bulup yayıldılar. O şübehatın bir kısmı fennî şeklini giydi ortaya çıktı. Bu şübehatı ve itirazları bu zamanda defeden Başlar Risale-i Nur ve şakirtleri göründüğünden, bu ayet bu asrada baktığından Risale-i Nur ve şakirtlerine remzen bakmakla beraber ulemâ-i müteahhirînin mezhebine göre İllallah da vakfedilmez. O halde makamı cifrisi aynen innel insane leyetganın makamı gibi 1344 ederek resailin Nur ve Şakirtlerinin meydanı mücahide imaneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları da bu ayetin i kutsisinin içine alıyor. Hem Haşr'ın en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın kırk vecih ile mucize olduğunu beyan eden Yirmi beşinci sözün, iştihârı hengamına hem innel insâne leyatgâ adedine tam tamına tevafukla bakar. Eğer mezheb selef gibi illallah da olsa, o halde er-rasihundeki şeddeli ra, iki ra sayılsa,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 o zaman da meydan alan tevilatı fasideyi ve şüphehatı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları daire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafukla bakar. İkinci ayet olan Er-rasihune fil -il ilmi minhum şeddeli ra aslına nazaran bir lam bir ra sayılmak cihetiyle makamı ebcedi'si 1344 etmekle her asra baktığı gibi bu asrada hususi remzen bakar.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 Ya eyha'n-nas kad ja'akum burhanun min rabbikum ve anzalna ileykum nuran mubin. Şu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamam mübinen hariç kalsa 1360 küsur eder. Eğer kad ekümden sonraki olsa burhanun ve nuran kelimelerindeki tenvinler nun sayılsa 1310 eder. Demek bu asrada hitap eder hem kadja ekum Burhan'ın cümlesi yalnız dört farkla Furkan adedine tevafukla sarihan baktığı gibi o kutsî burhan-ı bu zamanda parlak ve kuvvetli bir burhanı olan Resailin Nur'a ikinci cümlesi olan Enzelna aleykum nuran mubinan adedi iki tenvin vakıfta iki elif sayılmak cihetiyle 598 ederek aynen tam tamına Resailin Nur'a ve Risale-i Nur adedine tevafuk ile o semavi burhan-ı yerde bir burhanı Resailin Nur olduğunu remzen haber veriyor. İhtar. Sözlerin üç ismi olan Risale-i Nur veya Resailin Nur veya Risaletin Nur'daki şeddeli nun 2 nun sayılmak cifirce alevi bir kaidedir. Şeddeli harf bazan bir, bazan 2 sayılabilir. 16. ayet. Lillazina amenu huden ve undur. Şu şifalı ayet çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi Eczhane-i ilahiyi olan Kur'an-ı Hakîm'in tiryaki ilaçlarından Risale-i Nur eczaları'nın kavanozlarından alarak belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve Resail-i Nur şakitleri dahi buldular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 bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi Resailin Nur'un 1346'da şifadarane etrafa intişarının tarihine ve Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam namında olan Risale-i Harika'nın zamanı telifine tam tamına tevafukudur. Şu tevafuk hem münasebeti maneviyeyi teyit ve onunla teayyüt eder hem remizden işaret derecesine çıkarıyor. 17. ayet Fe intawalla fa kull la ilahe illa hu alayhi tevekkeltu deki kul la ilahe illa hu alayhi nun makamı cıfrisi şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kaf bir kaf sayılmak cihetiyle 1329 ederek Harbi Umumi'nin başlangıcı zamanında Resail'in Nur'un başlangıcı olan İşara Tül İcaz Tepsiyinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber şeddeli kaf iki kaf sayılmak cijetiyle 1349 ederek Harbi Umumi'nin verdiği sarsıntılar zamanında Resail'in Nur'un hasbiyallahu diyerek ehl-i dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tahajüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek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 Bu ayet sabık ayetler gibi münasebet maneviyesi gerçi zahiren görünmüyor, fakat bir cihetle Resail'in Nur ile bir nevi münasebeti vardır. Şöyle ki, haşiye telif tarihine göredir. On üç senedir bu ayet Risaletün Nur müellifinin ve son Has şakitlerinin maaripten sonra bir virdi hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekinmesinden fütür getirmeyerek. Allah deyip mütevekkilane müşkilat azimi içinde en var imaniyeyi ve esrar Kur'aniyi neşreden, ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta Risaletün Nur ve şakitleridir. On sekizinci ayet: "İnne Hizbullahi humul galibu nedir? Bu ayet mealiyle Hizbullahın zahiri malubiyetinden gelen meyusiyeti izale için kutsi bir teselli verir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 Elbette şefkatkarane, teselliyet verane bir remzi Kur'anidir. 19. ayet. Valladine amenu ma'ahu nuruhum yes'a bayne eydihim ve biaymanihim yekulun rabbena etmim lena nurana ve Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işareti bu asradahi bakıyor. Çünkü yekulun rabbena etmim lena nurana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 وَعْفِرْ cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan beş altı sene sonra istiğfar devresidir. Resailin Nur şakirtleri o zamanda istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır.